Allahü Teala, fi Aziz, menjâbîl Hasanîn Diş çökmek, adabı İslamiyedendir. Hakkında de sevdiği bir oturma için olacak ki namazda diş çökmek bize kâdi ufra da farz olmuştur. Ama diş çökmeye katılamayanlar bağdaş kuruft böyle dinlemelidir. Diş çökmeyi öğrenmek isteyen ve ona alışmak isteyenlere de tavsiyem olacak şimdi onu söylüyorum bunu. Havmdan çıktığınız vakitte, çarşama ben gittiğinizde çıktığınız vakitte, üstüne 10 kadar oturur. Havmdan çıkar çıkmaz. Böyle yaparsanız düz üstüne oturmaya alışırsınız. İlacı budur. Havmdan çıktın mı hemen diz üstüne otur. 10 dakika kadar sonra her sefer böyle. Alışırsınız o vakit diz üstüne oturmaya. Ve illa biraz güç olur. Şimdi müminler gecelerin ve gündüzlerin birbirini takip etmesi, Ayların, yılların, mevsimlerin birbirini kovalaması. Akıl sahipleri için büyük bir ibrettir. Büyük bir ayettir. İşte Recep, Şaban, Ramazan derken bayramı da geçirdik. Bayram hatasına vasıl olduk. Bu niye benziyor? Biliyor musun? Çocukluk, gençlik, dinçlik derken ihtiyarlık ve ölüm. Nasıl şu geçtiyse aylar bir günü ömür de böyle geçmektedir. Ona binaen peygamberimiz dikkat dikkatliyorum daima bunu işittik ve işiliyoruz dikkatli üzerinde durmuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> acilü bi salati kablel fevt ve acilü bi tövbeti kable minat buyurmuşlardır. Manası ölüm gelmeden tövbe ediniz. Vakit geçmeden namazı kılınız. Çünkü nedir? Her ikisi vakıtladır. Seri zavaldir, çabuk gelip geçicidir. Tövbe edeceğim diye bugün, yarın, öbür gün diye böyle bir şey dersin, bir daha bakarsın. Kapıya cansız at gelir. İnsanları yarlarından, ballarından, rütbelerinden ayıran bir zat vardır. Ona azrail derler. Aleyhisselam, Allah'a selamı olunca üzerine olsun? Ki en sonunda bizden o karşılaşacağız en nihayetinde. O hemen insanın göğsünün üzerine verir Bir daha ne malını taksim etmeye... Ne tövbe etmeye, ne de ibadet mi bakım kalır. Öldüğün vaktde tekrardan dünyaya gelmeyi, güzel amelleri işlemeyi, Allah'a ibadet etmeyi, Allah'tan temin edersin ama işten geçmiştir. Ölen bir daha dünyaya gelmez. Her yincattıyla beraber baş başa kalır ameli. Kabir amel sandığıdır. Orada kamerinden baş kalırsın. Ha, şimdi acil olduğu salatı kabul efendim. Namaz vakti geldi hemen namazını kıl. Çünkü biraz oyalanırsan bakarsın geçiverim. Hemen kazayla oluyor. Ecel de bunun gibidir. Hemen tövbe et. Tövbe etmezsen bugün, yarın, öbür gün derken bir de bakarız. İşte dediğim gibi kapıya cansız at dayana verir. Sana büyük bir ibretti bu. Recep, Şaban, Ramazan, bayram derken bak bayram haftası. Öbüründen kaç tane böyle bayram haftası geçirdin. Bayram geçirdin, Ramazan geçirdin. Hiç farkına bile varmadı. Hemen aklı başında olanlar her günlerini bayram, her gecelerini kadir bilirler. Rabbül Alemine mühtaç olduklarını anlarlar. Rablerine ibadet ve ve kullukta daim ve kaim olurlar. O şerefi rütbeyi kazanırlar. Kulluk rütbesi. Enbiyalar seneleri, evliyalar rehberi olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, Allah'ın da sevgilisi Habibi Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem en güçlü rütbesi kulluğudur, abdiyetidir. Onun için kelebi şahadette, şehadette, en la ilahe اِلٰهَ ve eşpedü enne Muhammeden <ın> abdühü ve Resulü. Allah'ın kulu ve Allah'ın Resulü. Evela kulluğu gelir Peygamberin. Öyle bir abdiyettir ki o, bütün mahlukat-ı ilahiyenin abdiyetini bir terazinin gözüne koysak, öyle tasavvur etsek, diğer terazinin gözüne de Peygamberimizin abdiyetini koysak, Peygamberimizin abdiyeti hepsinden ağır gelir. Ve Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rivayetini de Hazreti Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri. Bir radisi o, bir revası Ebu Hureyre. Ebu Eyyubel Ensari kim? İstanbul'un manevi kişi ve İstanbulların şefaatçisi. Gidiyorum ya hani Eyüp Sultan diyoruz. Oraya gitmek bir umre sevabıdır, fukara için. Fukara için umre sevabıdır. Fukara, cumartmasına geldi mi Allah ona has sevabı verir, Fakire. Zuma namazını kılan fakir hat sevabı alır. Hazreti Halid giderse Allah'a umre sevabı verir. Erbabi keşif, görenler böyle görmüşler. Allah'a mukarrab olan evliya valla. ona karşı kalbini bozayım falan deme. Bazı dar görüşlü, cahil, yahu cahil ekel onun kim olduğunu bilmiyor. Resul-i Ekrem'in dayısının çocuğudur. Ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye emri ilahiyle hicret buyurunca Medine'lilerin hepsi evlerin önlerine çıktılar ve Resul-i Ekrem'i kendi hanelerine evlerine davet ettiler. Resul-i Ekrem buyurdu ki Allah'tan aldığı emr üzere Deden kimin kapısının önünde durursa oraya misafir olacağım dedi. Çünkü deveyi yeden Hazreti Cebrail'di efremiz görüyordu onu fakat yerleri görmüyorlardı. Hazreti Hz. Hazretlerin evlerine deve durdu ve oraya çöktü ve Resul-i Ekrem Hazreti Halid elinde misafir kaldı 6 ay. O zat-ı bu. Hatta şöyle rivayet ederler ki İstanbul fethedildiği vakitte Hazreti Fatih, Mürşidi Azizi olan Akşemseddin Hazretlerine "Burada peygamberimizin pek yakını Ensar'dan bir zat-ı ekremdesun. Bunu bulabilirsin şeyhim." demiş. Hazreti Akşemsettin'de keşf ile Hazreti'nin kabrini Burada bir incelik vardır. İçinizde erbabını görüyor için söyleyeceğim. Bütün Müslümanlar Allah'ın dostudur, velidirler. Sen, sen de veliyullahsın, ben de veliyullahım elhamdülillah. Veli de kısımdır. Bir veliye anlı vardır, bir veliye hasa vardır. Bütün müminler Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Evliya desin anlayacağını yani. Bir de evliya hasa var. Has olan evliya var, kendilerine keramet zahir olur. Kim ki mustakim olur, Allah ona keramet tacını başına giydirir. Mustakim olmayan da olmaz. Bunun da keramatında ilk birinci merhalesi kabirlere vakıf olmaktır. Keramata inen bir remi kabire baktığı vakit hangi kabirde azap var, hangi kabirde Nimet var onu görür. Hangi kabirde kim yatıyor onu bilir. Böyle bir zat gelmişti buraya, biz de gittik bulunduk yanında, gördük hiçbir bezi haladan oldan gelmiş. Mesela benim dedemin kabri nerede diye soruyorsun. Götürüyor seni böyle dolaşıyor ben. Burası senin dedenin kabri diyor. Hakikaten senin de dedenin kabri. Gördüm burası şahit olur burada. Belki içi yüzünde de efendiler vardır. İsmini söylemeyeceğim. Yakın zamanda bu balyoz gibisine. Hazreti Akşemsettin İstanbul'un fatihidir. Manevi fatih. Şeyhim dedi burada Cenab-ı Peygamber'in yakın bir zatı var. Bir zat ekrem vardır. Efendim bazı var. şimdi böyle söylemeden geçemeyeceğim, mecbur oldum söylemeye, vakıf da dar ama sizi fazla oyalamak istemiyorum, Ramazan yorgunusunuz. Efendim Yezid'den beraber, Yezid'den alakası yoktur, hasta halde. Gaza ilan olundu, esra İran'dan birçok kimse İstanbul'un üzerine geldi. Hazreti Halit geldiği gibi buraya, Hz. i̇mam Hüseyin de geldi. Onun haberim var mı? Yoktur. Hiç kimsenin haberi yok. Ve nerede oturdu biliyor musun? Kağıtane köyünde oturdu i̇mam Hüseyin. Bu hadisenin altı ay sonra Emevilerin birinci halifesi oğlu Yezid'i buraya gönderdi ki şeref alsın diye. 6 ay sonra o geldi buraya. Şeref alsın diye. Kabirin ziyaretini bize haber veren Halimiz i Bizeydi eda Hazretleri'dir. Büyük Veliyullah'tır yani kendisi. Bu usta konuşmak isteyenler burası yeri değildir. Benden konuşmak isteyen benden konuşur. Yani kürsüyü açık bırakıyorum. İsteyenler konuşabilirim bu ...yanısından şunu söyleyeyim, bu kadarcık söylüyorum... ...Yezidefiren gelmiştiyle, bazı ahmaklar... ...Yezidefiren gelmedi, Yezidefiren gelmedi... ...Yezidefiren çok sonra geldi... ...buraya ilk geldiğim kumandan mahleptir... ...e bir mahleptir... ...beş sene burayı bir muhasıra etti İstanbul'u, beş sene... ...çünkü Peygamberimiz mutlaka İstanbul fethi olacak dedi... ...onun üzerine Müslümanlar hep ekseriye kuvvet buldular... ...bir gibi İstanbul muhasıra ettiler... Fakat Arap milletlerinden sıyım olmadı... ...Allah Türk milletine bunu nasip kıldı... ...Osmanlı'ya... ...Osmanlı üç defa burayı muhasıra etti... Birincisini Yıldırım Han. ikincisini Fatih'in pederi aileleri. İkinci Murat Sultan Murat. Üçüncüsü Hazır-ı Fatih. Bu hatırlattır. Zapt etti İstanbul. Bize nasip oldu. Buldu Hazret. Akşamdan ağaç diktiler. Gittiler. Gelir Sultan ata atladı. Geldi. Ağaçları oradan andı. İki metre ileriye şeye koydu. Ağaçları dikti. Şeyh'i iddian ediyor. Sabahın Allah Allah Allah feşifhanallah. Kabir burada dedi. Bu iki yüttü bir botları Bu direkleri kim dikti buraya dedi? Şey. Gene aldı oradan eski yerine getirdi. Kazdılar. Kufi yazıyla Haza Kabri Eyüp Halid bin Zeyd Eba Eyyübel Ensari yazılı içerisinde. Kufi yazıyla. Açtılar. oldu gibi duruyor. Hazreti Akşemsedir indi. Hazreti ayaklarını öptü. Kabri üzerinden çıktı. Hazreti Fatih indi aşağı. Hazreti Fadi inince ayaklarını topladı Hazreti. Allah Allah. Fatih Hazretleri bu inceliği kavrayamadı herhalde. Olacak ki çok üzüldü. Şeyhine döndü, niye bana öptürmüyor dedi. Yok padişahım, onlar geldiler, İstanbul'a fethedemediler. Siz fethettiniz, ona edave vermiyor dedi. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e bir şey ihsan etmiş. Okuduğum ayet kerime göre. Bir haseneye Allah, on sevap veriyor. Bir sevap yaptın mı, on sevap alırsın. Bir kurban kesen, on kurban kesmiş gibi misal. Bir vakit namaz kılan, on vakit namaz kılmış gibi. Hatta beş vakit namaz kılan bir Müslüman... 50 vakit namaz kılımı sevabını alır. Allah böyle vaat etmiştir Ümmet-i Muhammed'e. Kur'an'da bununla artık söylüyordu bu kudum <gülüyor> aleyhi kerimede. 5 vakit namaz kılıyor musun? 50 vakit kılıyorsun bir namazı. Allah öyle kaydettiriyor. <gülüyor> Ve yaptığın hayırın hemen akibinde yaptığın hayırın akibinde melek hemen yazar. Hiç febdetmez. Geriye bırakmaz yani. Günah işlerse geriye bırakır. Kiramen katibine yâlemûne mâ tefe'alûn. iki melek vardır. İhsa omuzumuzda. Biri solumuzuna, sen görmesen de onlar seni görürler, senden beraberdirler. Dört melek vardır, birisi hafıza meleğidir, şurada bulunur yeri biri makamı. Biri salavat meleğidir, ensemizde bulunur. İkisi de kiramen katibindir. Ölünceye kat bizden beraberdir, öldüğümüz vakitte eğer iyi insanlarsak hep bize dua ederler. Bizim için istiğfar ederler, dua ederler. Allah selam razı olsun ki senin gibi bir insana Allah bizi yoldaş derler. Kötülük yaparsak onlara hep şahit olurlar ve üzülürler ve dua ederler mübinnin öldüğü vakitte o mektedir ki ya Rabbi mübinn olduğumuz mübinnin öldü biz ne yapacağız derler Allahü Teala emreder ki o müminin kabirin üzerine durunuz kıyamet gününe kadar onun için istiğfar ederiz şimdi kâmin katibi birisi sağımızdadır bu hayır hasanatı yazar yaptığın güzel şeyleri yazar yani hayır hasanat güzel Allah'ın dediklerini yapmak solda günahları yazar ama hayır hasanat hemen yazılır bira on yazılır. Soldaki melek günahı birebir yazar ama hemen yazmaz. 24 saat teyit eder. Belki tövbe eder muhammed Muhammed'den. Ruhi eder tövbeder. Tövbedese yazmaz hiç. Hatta Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şunu da geçmeyelim değil mi? Bir mümin günah işlediği vakitte kalbinin üzerine bir kara peyda olur. Bir damla kara düşer kalbin üzerine. Öyle bir şey söylüyor peygamberimiz. Oza tövbederse o kara silinir. kalp tahir olur. Tövbe etmezse o kara yayılır, kalbi karardır. Zamanla Allah ile kul arasında perde olur bu. Yani Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Halil Hazretleri ve Ebahre'ye rivayet ediyorlar. Diyorlar ki bir adam 30 gün oruç tutsa Ramazan'da bir ay, 30 gün. Ondan çarp ne yapar? 300. Ne kalırsa kaç gündür? 365 gün. 5 gün bayram ne kaldı? 360. 300'ü Ramazan'dan iknali oldu? 60 gün kalıyor. 6 günde Ramazandan sonra şevval ki bu ay Ramazan sonraki ay şevval <gülüyor> 6 gün uçtarsa 6 ondan çarp 60 yapar 360. 5 de bayram 360. Kim ki bu 6 gün ucunu Ramazan ucuna ekler senenin 360 günü oruçlanmış gibi olur bütün kesiyalı dehir bütün sene oruçmuş gibi ol. Allah bu Muhammed'e vaft bir misalini gelelim ve dersimize nihayet edelim. Söz çok. Bak bir arası Allah on veriyor. günlerde bir gün Cenab-ı Fatim-i Zahra kim fatim Zahra? Radıyallahu anhâ valideğimiz Efendimizin sevgili kızı Hazreti Hüseyin'in annesi mübarek anneleri İmam Hüseyin'in Hazreti Ali'nin hanımı Sultan, Fatim-i Sultan askı olmuş. Cenab-ı Ali keramullahi yanına geldik. Rengi soluk Cenab-ı Fatim'e. Sordu kendisine hastayım ya Ali dedi. Canım nar istiyor dedi. Nar. İmam Ali'nin yanında para yok. Binler olacak. Züğür değil ha. Sakın ayın canını ama. Sormuşlar kendisine İmam Ali'ye. Zikret kaçta kaç demiş. Şey demiş. Kıkta birine ben öbüze hepsini vermek demiş. Onları hepsini dağıtıyorlar, veriyorlar. Onun için yok yanımda. Çünkü onlara Mekke'nin dağları taşları altınlayın dedi. Resul Ekem kabul etmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bir gün doyayım sana şükredeyim. Bir gün senin nimetini alayım dedi aç bırak dedi. İnsan daima tok kalırsa nimetlerin kadarı nimetini dilemez. Onun için bazen nimet-i Muhammed yolu biraz bozuk olur. Bazen Allah nimetini verir, o nimet ala bilir kıymeti Muhammed'e. Seninle farbuysun. Biz fazla konuşmayalım, ağzımız büyük olmasın. Cenab-ı Ali gitti. Yolunun bir nar buldu geliyordu. Yolda bir hasta gördü. Oturmuş yürü salalı yolunda. Ya Ali elindeki narı bana ver dedi. Hastayım canım nar istiyor dedi. Cenab-ı Haydar-ı Kerrar dedi Fatıma peygamber kesildi. O sabreder dedi. Biz ümmete bakalıp müyete verelim dedi. O garip de narı uzattı. O garip de narı yedi. Hasta bildi. geldi. Hasta geldi hatta Fatıma'nın huzuruna. Hasta Fatıma şifa bulmuştu. Bir kadar konuşacağım söze kulaklığından buraya değil buradan çıkmasın. Bazı hastalıklar vardır Etipba ona çare Doktorlar yani. İsmail'dir. Allah biz sadakayla ile hastalıkla tedavi ediyor. Evet. Ama şu günler Peygamber buyurmuş ki, ne bunlar Allah bir sadaka? Hastalıkları sadakayla tedavi edin demiş Peygamberimiz. Başa hastalıkları var, ilaçla kadar olmaz, sadıkayla tedavi olur. Sen buradan bu kadar iyi Allah senin sağlığını verir vaşet'e. Unutma bunu. Ben doktori gelmiyorum, ilaçla inkar etmiyorum. Ilaç inkar etmiyorum. Sözüm yanlış anlama ha. Hem doktora baktır, hem ilaç kullanılır, hem de sadıkayla tedavi edilir. Geçmiş olsun nasıl oldun iyileştin dedi ya Ali. Sen fukaraya etnarı verdin. Allah şifasını bana verdi dedi Hazreti Fatıma. Görüyormuş dedik. De. İmam Ali memnun oldu hadiseye. Kapı salındı. Açtı kapıyı Selman-ı Farisi Hazretleri. Elinde bir tepsi üzeri örtülü. Dedi ya Ali Allah-u Teala Selam söyledi, söylemiş. Cübeyle emin vasıtasıyla Hazreti Resul-i Ekrem'e cennetten bunları göndermiş. Resulü ekle bunları benim masum nasıl gönderildi? Buyurun dedi. Bir de açtı Cenabı ı i̇mam Ali Şeyh'i tepsiyi. içerisinde dokuz tane nar var. Ama dünya arası değil, cennet arası. Hazreti İmam güldü. Ya Selman dedi, nar dokuz olmaz, on olması lazım bunun en aşağı. Nerede bir tanesi şey bunu deyince Hazreti Selman gülerek yeniden çıkardı narı buradan. Dedi ki ya İmam, talebenin hocayı, yüredin şeyi, imtihanı doğru olmaz ama... İliminizi halka bildirmek için bunu yaptım dedi. İrfanınızı dedi. Bu ürünü ortaya koydum. Bir de on aldıklarını gösterdiler bu şekilde. Onun için yapacağınız senin en akışa bir de on 30 gün oruç tuttu. 300 üttü. 6 günde bundan tutarsan ondan çarparsak 60 yapar 360. 5 de bayram 4 gün kurban, 1 gün Ramazan 5 365. Kesian bir dehre bütün seneyi oruçlar geçirmiş gibi olursun. Bilmiyorum, fazla konuşayım biraz. <gülüyor> Seyit Allah-u Teala, cennet başka şeyler gönderebilir. Manevi inallar gönderir. Milyonlara malik olursun, ağzının tadı olmaz. Malkın olur, ayin olur, sütların olur, ağzının tadı olmaz. Ağzı tadı başka şeydir. Allah huzur verir, huzur gönderir sana. Hakkın emrine boyun koy o vakit felaha ve rıza da geleceksiz vallahi ilahi ve ehl-i